Ölümler ve ayrılıklar üzerine Uzunca bir türkünün yorumu Hey Hey Hey kardeşim hey Hey Benim yeni doğmuş bir kuzu gibi Yaşamalara deneysiz kardeşim hey Sonsuz bir ıssızlığı oğuldar şimdi uçurumlar Düşeni yutan doyumsuz devlerdir yarbaşları El ele tutuşup da koşup oynadığımız günler Ne çabuk geldi geçti Göz açıp kapamadan Baharın örtüsüne bürünmüş dağlarda Geceyi avucumuza doldurup Bir yıldız gibi bile ağmadan Hey benim kar çiçeği gibi ömürsüz Ve nazlı kardeşim hey O sözleri hatırlıyor musun? Hani o ağıt dolu türküyü Yüreğimizi ortaya koyup da söylemiştik Askere giden kocasına yün çorap üren Şişleri minik bir çocuğun oyun olsun diye çekip ipleri gerisin geri söktüğü Ve bu yüzden yarım kalmış işleri ağlayan o Küçük gelinin türküsünü Dallar çiçek verir meyveye yatmaz ölüm aman vermez sözü uzatmaz deyip de uzayan türküyü söylerken bir yalnızlığı yaşamıştık ikimiz de hey hey hey kardeşim hey hey benim göçmen kuşlar gagasından düşmüş bir buğday gibi göğermeyi gözleyen Suya ve Güneşe Hasret Kardeşim Hey! Toprağın Damarlarına Su Yürüdü, Can Yürüdü Dağlara, Bir Çığlık Gibi Karın Sinesini Delip Yürüdü Otlar, Kuzular Düştü Toprağa Ana Rahminden, Küskün Ağaçların Sitemine Döndü Kuşlar Ve Dereler, Şıroşıro binlerce yıllık bir ahengi akıyor, dünyanın yekpare su olduğu günleri. Sen, sen gözümün bebeğinde. Bir dağ küçüldün şimdi, su gibi aksan ya. Önünde engel mi var ki? Ey benim çığlarda gitmiş gibi belirsiz ve güzel kardeşim hey. Bir kara bulut çöktü üstümüze. Tam da güneşe kavuştuğumuzun türküsünü söyleyecektik. Bir kara bulut çöktü. Ellerimizi uzatıp uzatıp da acının yakasını yırttık. Bir kara bulut çöktü. Ateşi yaktık da dağ başında donmadan yel üfürüp söndürdü. Bir kara bulut çöktü üstümüze. Hey, hey, hey kardeşim hey. Hey benim geçip gitmiş sürüsünü arayan, Kanadı kırık göçmen kuş gibi yitik, Fırtınalarda bunalmış kardeşim hey. Bahar vurdu aydınlığını yeryüzünün bağrına, Kuşlar döndü, Minik bir serçenin çılgın ağrıları karışmada göğ ışığına. Sen buna, Orta halli bir sevincin çığlığı da diyebilirsin. Ağaçlar bile attı üzerinden o tembel ve ölü toprağa serpilmiş duygunluğu. Domurlar ha patladı ha patlayacak. Ama ki daha başında yalnız ve kırık bacak. Anasının yokluğunu meleyen bir çelimsiz kuzu kendini vurdu vuracak kayboluşların yiyek başına ve körpe sessizliğine. Hey benim anası yitik çelimsiz kuzu, kanada kırık göçmen kuş gibi, körpe ve yalnız kardeşim hey. Bir düş sıyrılıp çıkar karanlığın sayfaları arasında, Seyretmeye durur alaca şafakta bir kenti, sivrilmiş beton yapıları ısınır insan soyu. Bebekler ölür yüreğimde, durgun geceler boyu. Bebekler ölür. Bebekler ölür seslerin ve çığlıkların dumura uğradığı yerde. Evler, evler ergin bir delikanlı uykusuna gömülür. Duvarlar katı bir gerçek, Sözlerin parça parça boğazıma düğümlendiği yerde bebekler olur yüreğimde. İri bir tohumu ağaç elemişken gözümde gönlümde yer çeker, toprak vermez. Bebekler olur yüreğimde gibi bir düşü yaşıyorum, uyu ile yanıklık arasında gibi. ...gökyüzü çığlık çığlık yırtılıyor üzerimde. Hey, hey, hey kardeşim hey, hey benim boynunda bir lale gibi evlerin ve apartmanların ve insanların ve kentlerin yorgunluğunu yaşamanın kısası gibi taşıyan... Yüzü yerde kardeşim hey. Bir bir öğüttü bu kentler dağlı yanlarımızı. Törpüledi. Yani mertliklerimizi ve doğruluklarımızı. Beş vakit namaza ayarlı günlerimizi yani. Şimdi grevlerde tükenen bir berrak sudur delikanlı öfkemizin posası. Bir zincir gibi bizi sarmış. Caddelerde harcanan gerilmiş bir yumruktur. Dağı kararan yüreğimizden söküp atmak için. Göğü yansılayan aydınlıkta Birazcık ücret artışı sonsuz bir boşlukta. Ey benim bir yenilgi bayrağı gibi gurbetlere çekilmiş kardeşim hey. Bir yanda kent, bir yanda dağ, ortada dağlı ve dağlanmış bir yürek. Hey, hey, hey kardeşim hey. Hey benim acılara, ayrılıklara ve yalnızlıklara düçar. Naçar kardeşim hey. Biz ki yaşama acemisi bir yavru kekliyizdir de, Önce bildirildiğince, sonra deneye deneye tanırız dostu düşmanı. Geçerek ilan deliklerinden. Yoklar ve anlarız ki bu kayadır, kavidir, kururkem gözlerden. Bir Nisan sabahı söz gelimi. Parıl parıl şalkınaktadır hayat göğün yüzüne karşı. Bu apansız kararan bulut. Bu fırtınadır Ve başımızda Bir alıcı kuş gibi Dolanmaktadır ölüm Dünyayı Çağlardır kasıp kavuran Fitne yürürlüktedir Ve gülüm Bizim elimizde Mazlum ve baba silahlar Seçilmiş sözler Fişeklerdir Bil ki Bize vaat edilmiştir yarın Hey benim bir dağ gibi Zulme ve yarına yürüyen kardeşim hey. Bir toprak yol uzayıp gidiyor güneşin doğduğu yere Aydınlıkların inkarı ve zulmü boğduğu yere Gelecek günlerin harmanından ve yüreğimizden geçerek Gelecek günlerin harmanından ve ve yüreğimizden geçerek gelecek günlerin harmanından ve yüreğimizden geçerek gelecek günlerin